Ekoloji politik, insanın ve yeryüzünün ahvali, hazırlığa mevsunan Erol Malçuk. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, bir ekoloji politikte yine birlikteyiz. Konuğum Ömer Faruk. Sevgili dinleyiciler, sevgili Ömer Faruk'la bu üçüncü programımız ve bir... Başladık öyle bir seri program oldu ee, daha önce kendisini tanıtmıştım ee, podcastlerimizden bakabilirsiniz ee, eğer tanımak isterseniz sevgili Ömer hocama hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Geçen programda böyle heyecanla konuşuyorduk şeyde kaldık yaban ve evcilik meselesini konuşuyorduk şehirde evcil olmayan hayvanlar böcekler ve peyzaj dışı bitkilerde kalmıştık oradan devam ettiyelim mi ne dersiniz? Olur. Ee, bu mevzuyu böyle şekillendirebilmek için bugün epeyce kafa yordum. Şöylesi bir örnek vermek isterim. Ee, marketlere gittiğiniz zaman bazı balların e, çok pahalı olduğunu görürsünüz. Bunun nedeni şudur. E, yüksek dağlardan e, toplanmış ballardır bunlar. Ee, bu şu anlama gelir. Ee, Oba o şeyler arılar, örneğin kaç kardağlarında on bin civarında çiçek olduğundan söz edilir ee, ve şeyler arılar o 10.000 bin çiçekten e, bal devşirirler ve o balların e, çok şifalı olduğu. Söylenir, çok lezzetli olduğu söylenir ki öyledir zaten. Makbul bal en yüksek dağlardan toplanmış olan e, ballardır. Peki bu neden böyledir? Çünkü ovaya indikçe tarım başlar. Tarım başladığı zaman tarımı zaten bir insan yapar. İki insan toprağı ayıklar böyle. En çok üretimi hangi bitkiden alacaksa onları tercih eder. Etmediklerini şey yapar böyle. Ayıklar diyelim yani. Eler böyle. Ve gübre kullanır. Daha çok ürün elde etmek için. Toprağın ve bitkinin doğasını ve dokusunu da bozar. Ve Endüstriyel üretime geçilmeyle birlikte dağların tepelerinde işte 10.000 bin çiçek var iken diyelim ki satış değeri yüksek olan çiçekler devreye girmeye başlar. Ova birlikte az çiçekten bal deren, derleyen arıyla çok çiçekten bal derleyen arının arasındaki fark tam da budur. Bu da bizim evcil ve yaban üzerinde düşünmemiz için çok iyi bir kalkış noktasıdır bence. Geçen toplantıda şundan söz etmiştim. Bir muhalif karakterin en belirgin özelliği öngörülemez ve ele geçirilemez olmasıdır. Bu olabildiği zaman düzen tarafından tahmin edilemez olur. Ne yapacağı kestirilemez olur ve onun yeni bir şeyler yapma şansı mümkün hale gelir. Orta oysa şimdi muhalefet de evcilleştiği için ne yapabileceği kestiriliyor. Ne kadar cafcaflı sıfatlar eklenirse eklensin muhalefetin başına davranışları ve düşünce biçimi evcilleştiği için Diyelim ki düzen dışına çıkma imkanı da kalmamış oluyor bence böylece. Peki bu topraklarda bütün muhalefet evcilleşti mi diye sorabiliriz bu noktada. Ben hemen hayır diyorum. Evcilleşmeyen bir muhalefet hareketi var. Bu yıl aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı ama aynı zamanda gezinin de 10 yılı gezi evet. öngörülemez ve ele geçirilemez bir toplumsal hareketti Osmanlı ve Cumhuriyet tarihinde ilk kez demokratik kitlesel şenlikli bir muhalefet hareketi geziyle ortaya çıktı bunu mevcut siyasi aktörlerin hiçbirisi öngöremedi daha ötesi bu muhteşem coşkuyu bu muhteşem olayı anlama çabası içerisinde de olmadılar kötü taklitleri çıktı diyelim ki işte gezinin dinamiklerini anlama çabası içerisinde olmaktansa onun haziran hareketi gibi böyle saçma sapan e, diyelim ki sıfatlarla sürdürmeye kalktılar. Ondan rol çalmaya kalktılar. Oysa Gezi öngörülemez ve ele geçirilemez bir hareketti. Ve diyelim ki Osmanlı ve Cumhuriyet tarihinin en saygı duyulası hareketidir bence ve hala odur. Öyle Peki bir... bu neden oldu diye düşündüğüm zaman şu noktalara geldim. E, i̇nsan Tarımla birlikte doğayı kendisini evcilleştiriyor. Doğru. Evcilleştirdiği zaman da öngörülebilir ve ele geçirilebilir hale geliyor. Doğru. Peki gezi neden bir türlü kestirlemedi, öngörülemedi? O zaman şundan söz etmek istiyorum. <gülüyor> Geçen sefer de söz etmiştim. Bu neden böyle oldu sorusu eşliğinde ben haftalardır dolaşırken bir yağmur sabahında bir salyangoz gördüm yolda dedim ya nereye gidiyorsun sen sabah sabah falan derken birden böyle zihninde kıvılcımlar çaktı ve fark ettim ki şehirde de yani evcil insanların yaşamış olduğu mekanda da e, Evcilleştirilememiş canlı türleri var. Sonra ben günlerce harabe dolaştım. Köprü altlarında dolaştım. Yıkılmış evlere falan baktım. Bitki ve hayvan konusunda benden daha bilgili arkadaşlarla falan konuştum. Yaban Hayatı Koruma Derneği ile falan da ilişkiye geçtim. Ve şunları fark ettim. Şehirde olmamıza... Evcil bir hayat sürmüş olmamıza rağmen şehirde evcilleştirilemeyen bitki ya hareketli ve hareketsiz canlı türleri var. Ve onlar bizim potansiyel zihniyet dünyamızın aktörleri diye düşündüm. Bunlardan söz ediyorum şimdi. Bu ee, öyle soyut bir şey değil. Evet sayacaktınız yarım kalmıştı önceki programda. Evet sayıyorum şimdi. <gülüyor> Örümcekler, serçeler, ebe gümecileri, ebe e, kara hindi bağlar, bit, ayrı solucan, tırtak, sinek, yelin çiçeği, pire, katırtırnağa, tırtıl, labada, kene, şahtere, karınca, ısırgan otu, kırlangıç Dil kanatan, arı yapışkan otu, çekirge, semizotu, güve, köpek patatyası, kelebek, pisipisi pisi otu, 40 ayak, deve dikeni, peygamber devesi, sivrisinek, kaktüs, hardal otu, tahta korusu, yonca, kertenkele bunların hepsi şehirde var. Hepsi bizim öngörülemez ve ele geçirilemezlikten gelen arkadaşlarımız. Bunlara kulak verdiğimiz zaman bunları ciddiye aldığımız zaman aynı zihniyet dünyasının bir parçası olarak öngörülemez ve ele geçirilemezliğin içerisinde kabul ederiz kendimizi diye düşündüm. O yüzden şunu merkeze almamız gerek bence her zaman bir muhalefet hareketinin ilk yapması gereken şey ya da kişisinin ilk yapması gereken şey Öngörülemez ve ele geçirilemez olmasıdır. Evcil olmamasıdır. Yaban öngörülemez ve ele geçirilemez olduğu için makbuldur. Bu saymış olduğum isimlerin tümü bu söylediklerimi doğrulamaktadır. Evet şey gibi biraz biyoçeşitlilik ekosistemi oluşturuyor ve müthiş bir e, çeşitliliğin birliği var şeyde de biraz toplumsal yaşantıda da ne kadar çok böyle farklı düşünceler yeşerirse öyle onların birliğinden de inanılmaz potansiyeller çıkar gibi hani böyle bir benzetme yapacak olursak. Hocam süreyi iyi kullanmak açısından şey e, diğer soruma geçmek istiyorum ben. Tam da aslında buradan devam edebileceğimiz bağlantılı bir şey olacak bence. Hani insanın bedeni ve mekanı üzerinden tahakküm altında tutulduğunu ve bu sayede Uysallaştığını anlatıp Deleuze ve Guattariye en çok da onların göçebelik kavramına, bunun üzerinden de romanların yaşamına değiniyorsunuz. Bunu biraz konuşalım mı? Zaten ben de roman mahallesinde oturuyorum. Şu an arkada müzikler çalıyor. Size kadar geliyor mu bilmiyorum. Anladım. Konuşalım. Şöyle ben yani bu düzen ve kaos ilişkisini işte tartışırken zihnimde. Şunu fark ettim yani düzenin en uç örgütlenmesi düzenli ordulardır. Bazı toplumsallıkların düzenli orduları falan yok. Sonra baktım çingeneleri fark ettim. Çingenelerin milli marşları yok. Bayrakları yok. Düzenli orduları yok. Hiçbir kitlesel savaşı başlatmış değiller. İstihbarat teşkilatları yok. Gökdelen kurmamışlar. Hiçbir büyük şehrin kurulmasına ön ayak olmamışlar. Çünkü her büyük şehir o bölgedeki hareketli ve hareketsiz canlı türlerinin yok olmasının da aynı zamanda aracıdır. E, Üstelik bizde pek bilinmez İspanya İç Savaşı'na da örneğin Çingeneler katılmışlardır. İç savaş üzerine okumalar yapınca bunları fark ettim. Örneğin çanlar kimin için çalıyor da yazar çingeneleri bir işte şey olarak, aktör olarak kitapta falan kullanır. E, Nazi Almanya'sında gerilla savaşına e, giren e, solcu gruplara çingenelerin büyük yardımı olmuştur. Benim kitaptaki işte çingeneler literatürüyle göz atılacak olursa bunlarla ilgili epeyce bilgi olduğu görülebilir. Şunu demek istiyorum. Çingeneler düzenli toplumsallıkların bütün aşağılamalarına küçümsemelerine rağmen düzenli toplumsallıkların işlemiş olduğu büyük suçların hiçbirini işlememiştir. Bu da bizim kendi varlık nedenimizi sorgulamak için, sorgulayabilmek için dikkate almamız gereken çok iyi bir başlangıç noktasıdır diye düşünüyorum. Evet bu Deleuze ve Guattari'nin göçebe kavramıyla e, nasıl ilişkilendirebiliriz? Onlarda da böyle bir yersiz yurtsuzluk, göçebelik bu kavrama çok önem verme gibi bir durum var. Bu Çingenerik... e, Doğru yani öyle Deleuze ve Guattari'nin göçebe düşünce kavramsallaştırması zaten bu iki yazarın e, ilk akla gelen e, şeyleri böyle e, ne diyelim. Bu, bu, bu kavramsallaştırma üzerinden anılıyor. Çingenelere yönelik çok büyük vurgular yaptıkları söylenemez. Bunu da söylemek isterim. Çingenelerden söz ediyorlar gerçi ama ben onu o kavramsallaştırmayı Çingenelere biraz bindirdim yani kalkıp böyle. Hı hı. Yani Çingeneler kökenleri Hindistan olduğu söyleniyor. Sonra dünyanın her tarafına yayılmışlar. Ama diyelim ki hiçbir toplumsallığa ait aidiyet hissetmemişler. Hiçbir toplumsallığın militanı olmamışlar. Hatta kimi zaman e, çocuklarının gerektiği zaman nüfus kağıtlarını bile değiştirebilmişler. Yani bu denli kendi şey toplumsal toplumsallık ve düzen çağrılarının dışarısına düşebilmişler. Dışarısında yaşamayı becerebilmişler. Mezarlık örneğin kurmamışlar. Çünkü ölümdür. Mez, şey mezarlığın simgesi ölümdür. Ölümün çağrısına da yani ölümün kendilerine hükmetmesine de izin vermemişler. Bunlar bütün devlet kuran toplumsallıkların yapmış olduğu büyük hatalardır büyük suçlardır hatta çingeneler bunun dışında kalmayı bir biçimde biçirmişler, becermişler ben de buna dikkat çekmek istedim ya biraz aslında ben yozgatlıyım bizim oralarda, oralarda özellikle işte neşet ertaş'ın falan yaşadığı bölgelerde de bir abdal kültürü de vardır abdallıkla da zaten genelde hani müzikle hayatlarını kazanırlar çoğu ve abdal kültüründe aynı zamanda bir bugün buldum bugün yerim hak kerimdir yarına kültürü vardır yani bir gelecek kurgusu ekonomik gelecek kurgusu bir düzen dediğiniz gibi tahayyül etmezler yani onlar için o gün yaşadığı şey önemlidir onu paylaşarak o gün ne kazandıysa elinde ne varsa birlikte neşeli bir şekilde onu tüketmek var hani müzik zaten hiç eksik olmuyor romanların yaşamından ben kendi mahallemden çok tanırım. <gülüyor> Bazen radyo programı kaydında artık iyice her tarafı kapatıyorum. Klimayı açıp e, e, Zoom'dan bağlanıyorum. <gülüyor> Anladım. E, bu iyi oldu. Neşe Tertaç bu toprakların yetiştirmiş olduğu büyük dehalardan biridir bence de. Buna kesinlikle katılıyorum. 300 civarında beslesi vardır. Okuma yazmayı çok sonra öğrenmiştir. Ee, Neşe taşı çektiğimiz zaman büyük bir müzikte boşluk olur ne? ama diyelim ki bizim e, entelektüel layık aklımız Neşe taşı küçümser ve büyük hata yapar bence. E, o yüzden Neşe taşı'nın zaten yani öyle muhtelif e, kaynaklar da ben de kitapta şey yaptım e, sözünü ettim çingene olduğuna dair e, şeyler var vurgular var. Hı hı. E, ama işte geneller çok aşağılandığı için e, inkar edenler de var. Saklamak isteyenler de var. Olabilir ama Neşe Tertaç e, bir çingene olma potansiyeli yüksek olan biridir en azından. Diyelim yani kalkıp ve onun dehasını bence takdir edelim. Takdir etmemenin bizatihi kendisi de bizdeki entelektüel hayatın büyük e, açmazlarından biridir. Değeri sonradan e, isterim, daha yani. çok anlaşıldı. Biraz da tabii e, şeyin etkisiyle e, kalan müziğin etkisiyle çok düzenli bir şekilde e, eserlerini yayınlayıp o değer vermesiyle beraber toplumda biraz daha neşe tertaş aslında hak ettiği yere doğru bir şey kazandı son, özellikle son zaman diliminde diye düşünüyorum ben. Bir de edebiyatta Kesinlikle genelerden bahsetmiştik bir sohbetimizde. Melih Cevdet Anday'da mı geçiyordu? Siz bir bahsetmiştiniz yanlış hatırlamıyorsam. Melih Cevdet'in Raziye adlı romanı 1900 e, işte 80'lerde yazılmış bir kitaptır. Kıymeti bilinmemiş bir kitaptır diye düşünüyorum. Orada e, Aranan bir solcuyu bir köye yollar Melih Cevdet. Köyde kalmış olduğu evin kızı çingenedir. Çingene üzerinden bütün bir sola, sol tarihe, solun varlık nedenine bakmayı dener Melih Cevdet. Ve bunu üstelik 1980'lerde yapar. Bu anlamda Melih Cevdet'in ufku çok geniş bir yazar olduğunu kabul etmek, teslim etmek ve alkışlamak gerekir diye düşünüyorum. Ve Raziye romanını da herkese şiddetle öneriyorum. Evet, Ben de bilmiyordum açıkçası kitapçı olmama rağmen. ilk fırsatta okuma sözü vereyim o zaman bu programda. Okurlar için de kitap evine siparişini vereyim bulunsun elinizde. Tabii baskısı varsa bilmiyorum ama baskısı yoksa sahaflardan bulabilecekler artık. Ee, şey tekrar bastı Everest yayınları bastı Evet, evet. evet bütün kitaplarını onlar yavaş yavaş basıyorlar ee, çok uyarıcı bir metin olduğunu çok e, filmi de çekildi sonra Metin olduğunu söylemek isterim yani nasıl bir romandır Bence Melih Cevdet'in Gaziyesi o zaman bu öneriyle programın sonuna geldik. Öyle önerimizi yapalım. Sizin söylemek istediğiniz birkaç cümle varsa alalım. Sonra müzik anonsumuzla kapatacağız. Vallahi yani bu toplantıyı Melih Cevdet'ten de söz ettiğimize göre bir Neşet Ertaş türküsüyle kapatsanız çok şık olur, çok hoş olur. <gülüyor> Bunu söylemek isterim. Ee, neydi o? O zaman şöyle ben direkt aklımdaki şeyi söyleyeyim. Cahildim, dünyanın rengine kandım. başına aldım, hayale daldım. Onu anons edelim o zaman. Bu programın müzik tercihi sizden gelsin. Tamam, öyle kapatalım. Çok iyi olur. Bence de böyle. Tamam, teşekkürler. Ağzınıza emeğinize sağlık. Sevgili dinleyiciler, Neşet Ertaş'la kapatıyoruz hocamın da önerisiyle. İki hafta sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.